Aslanların artık sadece 4 alanda mevcut olduğunu gösteriyor. Rapor aslanların şimdi Batı Afrika'daki eski yaşam alanlarının sadece %1.1'inde yaşadığı günü gösteriyor. Aslanların yaşam alanlarının çoğunu tarımsal alanlara dönüştürmüş durumda. Pantera, Batı Afrika'da aslanların soyları tükenme tehlikesinde olan hayvanlar listesinde alınması gerektiğini söylüyor.